Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 7. Bölüm yazan Sesil Opre, radyoya uygulayan Vedat Yazıcı, yöneten Yalın Tolga, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: Anlatan Can Gürsap, Filip Nezih Alataş, Carlito Sungun Babacan, Petro Mehmet Ali Erbil, birinci adam Kazım Akşar. İkinci adam Muammer Çıpa. Çiftlikte yaşayan Carlito... ...sevgili atı Polly'yi izleyerek... ...Beyaz Eve girer. Burada çiftlik sahibinin deniz kazası... ...geçiren oğlu Filip'le karşılaşır. Filip Carlito'ya tehlikede olduğunu... ...izlendiğini anlatır. Çiftlikte çalışmaya başlayan iki adam... Filip'in peşine düşerek ondan Ak Amber'in yerini öğrenmeye çalışırlar. Belliğini kazada yitiren Filip, Ak Amber'in yerini hatırlayamaz. Carlito arkadaşları ile birlikte Filip'i korumaya söz verir. İki adam Filip'i iki kez kaçırmaya girişirlerse de çocuklar tarafından durdurulurlar. Filip'in amcası Don Diego çiftliğe gelir. Ak Amber'in yerini öğrenmek için onu sorguya çeker. Filip amcasının sorgu ve baskısına dayanamaz, beyaz evden poliye binerek uzaklaşır. Petro onu baygın olarak bulur. Poli ile haber ulaştırarak arkadaşlarını yardıma çağırır. Filip Beyaz eve dönmek istemez. Bunun üzerine çocuklar onu Petro'nun dedesinin balıkçı köyündeki evinde saklamaya karar verirler. İki adam yeniden Filip'i aramaya koyulurlar. Patronları Don Diogo'yu atlatıp akanber'in yerini öğrenerek zengin olmayı düşlerler. Carlito merak etmemeleri için çiftlikteki yakınlarına olup bitenleri duyurur. <Gülüyor> Korkuyorum Korkuyorum Kalito uyan Filip oh. hastalandı Çor, Nasıl var acaba Sayıkladığına bakılırsa çok ateşli olma. Hemen gidip Perpetuo alayı getirmeli. Okay. Şuradan koşumları alayım Poli nerede Can, acaba hadi. Nerede olacak kapının önündedir Gidip bakayım ben Poli <gülüyor> Poli <gülüyor> Ey Poli nereden geliyorsun böyle <gülüyor> Petro buraya gelir misin ne var Kalito? Poli'nin boynunda pakete benzer bir şey var. Getir de burada bakalım. Peki geliyorum. Neymiş Kalito? Bilmiyorum şimdi öğreniriz. Poli'nin boynuna kim asmış olabilir? Elimizi çabuk tutalım. Aa, üstüne bir de mektup iliştirilmiş. Filip <Gülüyor> çok hasta. Bu pakette onu iyileştirecek ilaç var. Hiç vakit kaybetmeden kullanın. Kimseye haber vermeyin. Ben Filip'e göz kulak oluyorum. İmza bir dost. Bir dost. Kim olabilir? Filip'i tanıyan biri olmalı. Hasta olduğunu ve hastalığının ne olduğunu nasıl bilebilir? Şu ilaçlara bir bakalım. Paket açsana Petro. Aa bir kağıt daha çıktı. Filip'e her saat bu haplardan bir tane yutturun. Akşama kalmadan ateşi düşer. Ya doğru değilse? Bundan emin olmalıyız. İlaç değil de ya zehirse? Filip'i neden zehirlemek istesinler? Bilmem. Üstelik Filip'in peşinde olanlar onun yaşamasını istiyorlar. Akanber'in sırrını öğrenecek. O da doğru. Ya. Ben bu ilacın gerçekten Filip'in bir yakını, bir dostu tarafından gönderildiğine inanmaya başlıyorum. Canım acıyor. Başım başım arıyor. Bekleyecek zamanımız yok. İlacı hemen Filip'e vermek zorundayız. Hadi öyleyse. Ben su getiririm. Galiba Filip yine düş görüyor. Yatıştıralım. Ne bağırıyorsun Pedro? Düş falan gördüğüm yok. Karnım acıktı benim. Ah, Filipciğim sahi mi söylüyorsun? Tabii ya ne sandın? Fil gibi açım. <gülüyor> Yaşasın ilaç tesirini gösterdi. İyileştin sen. Ben şimdi yiyecek bir şeyler getir. Bilsen Filip. Dün gece öyle hastaydın ki sana dokunduğum zaman ellerim yanıyordu. Hiç mi hiç hatırlayamıyorum. İşte yiyeceklerini getirdim Filip. Sağ ol Carlito. Ee... Yiyeceğimiz azalmış çocuklar. Gidip çiftlikten bir şeyler getirmeliyim. Ben de gidip biraz balı tutmaya çalışayım. Güzel bir ızgara yaparız. He? Hey, beni yalnız mı bırakacaksınız? Ee, bak kapıda seni bekleyen çocuklar var Filip. Bir şeye ihtiyacın olursa çıkaya seslenebilirsin. Ee, poli kalıyor mu? Ona ihtiyacım var. Uzun sürmez en çok bir saat sonra poliyi sana getiririm. Of, bir saat çok uzun. balık kokuyorum. Bravo Petro. Bir saatte bu kadar olur ancak. Ne sandın? Ben balıkçı çocuğuyum. Filip <gülüyor> çoktandır uyuyor mu? Geldiğimde uyuyordu. Çıka balıkları kızartmaya gitti. İyi uyusun. İlaçlar onu rahatlattı. Çiftlikte de epeyce erzak bulmuşsun. Aa, Perpetua hala bizimkilerle konuşmuş. Annem her şeyi önceden hazırlamış. Öteki çocukların ailelerine de haber ulaştırılmış mı? Evet. Yüzbaşı Fernando gelinceye kadar Filip'i saklamamızı hepsi kabul etmişler. ...hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi davranmanın... ...daha doğru olacağına karar vermişler. Öyleyse her şey yolunda. Ee, yalnız bir şey var. Çino ile Godo adlı o iki adam kaybolmuşlar. Ne diyorsun? Babam kaygılı görünüyordu. İki adamı dünden beri çiftlikte gören olmamış. <gülüyor> Dikkatli olmalıyız. Üstelik bir takım yiyeceklerle... ...birlikte bir de dürbün çalmışlar. Zeka amcaya ilaç hikayesini anlattın mı? Buna hiç vaktim olmadı. Tam anlatmaya hazırlanırken babam gitmemi işaret etti. Çünkü Don Diogo geliyordu. Ah. Ah. <gülüyor> Sen uyumuyor muydun Filip? Uyandım, karnım aç Hemen kalkıyorum Yatağında kalmalısın Filip Yeni koltuk değneklerimi denemek istiyorum ama Ayağa kalkacak halin var mı? Var tabi Peki öyleyse kalkmayı dene bakalım Bunları sen mi yaptın Pedro? Evet iyi olmuş mu? Eskilerine benzemiyor A ama beni ayağa kaldırabilir Buna koltuk değneği denmez ama Şimdilik idare edeceğiz Al bakalım Filip <gülüyor> ee, Şimdi kalkmaya çalış Hadi <gülüyor> ile daha kolay olurdu. Poli şimdi buraya gelemez bile. Hadi, <gülüyor> hadi bana tutun. Ha? <gülüyor> Oluyor işte. <gülüyor> Çocuklar bu gece garip bir düş gördüm. Anlat bakalım Filip. Yakışıklı, iyi giyimli bir adam geldi. Konuştuk. Sonra da beni kurtardı. E, peki sana ne söyledi o adam? Hatırlamıyorum. Tanıdığım birine benziyordu ama... ...bir türlü çıkaramıyorum. Biz uyurken seni biri görmeye gelmiş olmasın sakın? Bilmem. Düş gibiydi. Seni iyileştireceğini mi söyledi? Evet. Galiba öyle bir şeyler söyledi. Peki Poli'yi de götürdü mü? Evet, Poli'yi götürdü. O zaman ben ağladım. Sonra, sonra başım ağrıyordu. Şimdi hatırlıyorum. Çok başım ağrıyordu. Belki de düş değildi. Bilmiyorum. Çizmeleri ve gümüş mahmuzları vardı. Hatırlıyorum Evet bir biniciydi Kim olabilir acaba Philip mutlaka düş gördü Galiba hakkın var Pedro. <gülüyor> hey Çino Uyan <gülüyor> Bırak doğayım Bu sıcakta senin zırvalarını dinle Durum önemli <gülüyor> Şu karşıdaki atın yanında yürüyen küçüğe bak. E, köyün yumurcaklarından biri işte. Ama bu yumurcak biraz garip yürüyor. Bir yandan ata tutunuyor... ...bir yandan da koltuk değneğine dayanıyor. He? Koltuk değneği mi dedin? Gözlerini iyice aç da bak. İşte bize doğru geliyor. Seninle dünyanın öbür ucuna kadar giderdim Poli. Seninle yürümek öyle kolay ki. Bacaklarım gittikçe daha az acıyor. Neyin var Poli? Yürüsene. Hadi canım, inatçılık etme. Canın istersen. Sen istemezsen, bende yalnız giderim. Pekala, yürüyebilirim. Şu pis hayvanı gördün mü, az daha gizlendiğimiz yeri bulacaktı. Ne kuvvetli içgüdü. Soğuk teller döktüm. Al, benden de o kadar. Haklıymışım, değil mi? Evet. Don Filipin ta kendisi. Hem de yapayalnız. Gidip onu ensesinden yakalamaktan başka yapacak bir şey kalmadı. Gönü ortasında şu çocuğun <gülüyor> peşinden gitmek hiç çoşuma gitmiyor. Onu sessizce ve uzaktan izleyelim. Yerini ve zamanını kollayalım. Sonra da hop küçük Filip elimizde. Ak Amer'in sırrı da bizim demektir. Ve elveda don diogo. Hadi hadi yürü Filip'i izleyelim hadi. Biliyor musun Poli? Bacaklarım çok iyi. Sen istersen daha da uzağa gidebilirim. Sonra bak koltuk değneklerine de hiç ihtiyacım yok Hadi Çino tam sırası Dur bakalım acele etme Şu karşıdaki ağaçların yanında üzerine atılırız Hazır ol ah, Şuraya bak Poli Sanki cennetten bir köşe Şurada duralım biraz ne dersin <gülüyor> Bak Poli kendi kendime yürüyorum Çocuklar beni görselerdi şaşırırlardı Hey çocuklar uyanın. Filip gitmiş. Ne gitmiş mi? Poli de yok ortalarda. Sen neredeydin Petro? Size güvenerek köye gitmiştim. Öyle uykusuna yatmanın ne demek olduğunu anladık şimdi. Tam eve giriyordum ki hızla uzaklaşan bir atlı gördüm. Kapıya tutuşturulmuş bir de pusula buldum. Ne duruyorsun okusana. Uzun ve sağlam bir ip bulun. Irmak kıyısını izleyin Filip'i bulursunuz. Elinizi çabuk tutun. Siz gelinceye kadar Filip'i ben gözetleyeceğim. İmza... ...bir dost. Ver bakalım şunu. Evet. Evet bu yazıyı tanıdım. Filip'i iyileştiren ilaçların yanındaki yazı bu. İmza da aynı. Bir dost. Sözünü dinlemeliyiz. Kaybedecek zamanımız yok. Uzun ve sağlam bir ipe. Çiko! Mutfağa bak orada olacaktı. Üç dakika içinde bütün çocuklar bir araya gelmeli. Hadi. Hadi. Demek seni bu iki adamın elinden atlı dostumuz kurtardı. Evet. Yıldırım gibi imdadıma yetişti. Bu adamları da bağladı. Bu kez onu tanıyabildin mi bari? Hayır ama umurumda bile değil. O yalnızca benim için bilinmeyen bir atlı. Seni ikinci kez kurtardığını düşünüyorum da... ...bir teşekkür bile edemedik. E, şu iki adamı ne yapacağız? Ha, onları kaldırıp ırmağa atmak en iyisi. Bunu hak ettiler doğrusu. Oh, ne olur yapmayın. Acıyım bize. Siz Filipe acıyor musunuz? Bağışlayın. Bir daha ilişmeyeceğiz Irmak soğuk Enisi çiftliğe götürüp babama teslim edelim Hadi bakalım tutsak baylar yürüyün <gülüyor> O da ne Filip <gülüyor> yürüyor Herkes gibi yürüyebiliyor İnanılır gibi değil <gülüyor> Kendini nasıl buluyorsun Filip İyi çok iyi <gülüyor> dostlar Oyunumuzun 7. bölümünü sunduk. 8. bölümde buluşmak umuduyla.